İnaçlarını yitirme noktasına gelmiş olmaları Bize sahabe ve tabinin döneminde Övülmüş Müslümanların akidesini açıklama ihtiyacı hissettirmektedir Fakat gerçek İslam'ın tamamen yok olduğunu söyleyemeyiz Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Ümmetimden bir grup Allah'ın emri Kıyamet gelinceye kadar Hak gözleri muzaffer olmaya devam edecek onları desteksiz bırakanlar ve onları muhalefet edenler onlara zarar veremeyeceklerdir. İşte bu noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam'a sarılan sahabe, tabi'in ve etma'ud tabi'in neslinde örneği görülen bu topluluğu, fırkatın naciyi, kurtuluşa eren fırka ve taifetul Man mansurayı Allah'ın yardımı namaz har taife tanıtmamız gerekir. Selefi salihin doğal bir uzantısı olan bu grup ehl sünnet vel cemaat olarak da anılır. Akidenin tanımı Sözlük anlamı Akd kökündendir. Düğüm sağlamlaştırmak kıvamına getirmek, sıkıca bağlamak anlamına gelir. Terim olarak içine hiçbir şüphenin bulunmadığını kesin inanç demektir. Selefin sözlük ve terim anlamı ise sözlükte geçen önceden olan, önde olan demektir. Önde, önde geçen hakkında selefe şeyu Selefen, o şey öne geçti denilir. Selef geçmiş cemaattir. Yüce Allah şöyle buyurdu. Onları sonradan gelenlerin geçmişi, Selefi ve bir ibret örneği kıldık.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 ve güzel bir şekilde onlara tabi olanlar bu ümmetin selefidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ve onlara güzel bir şekilde uyanların davet ettiği şeyin benzerine davet eden herkes de selefin yolu üzerinedir. İmanlarındaki sadakatleri ve ibadetlerdeki ihlasları nedeniyle onlar kendilerine uyulmaya en layık olan insanlardır ki Yüce Allah, İslam mesajının tüm yeryüzüne tebliği için onları seçmiştir. Selif-i Salih'in imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ihtilaf halinde başvuru kaynakları Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Yüce Allah şöyle buyurdu. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resul'e götürün. Onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Nisa suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra selefin en hayırlısı sıdkı ve ihlas üzere dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alan sahabe kiramdır. Yüce Allah onları şöyle vasfetmiştir. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Ahzab Suresi Selefi Salih'ine uyan ve onların metodunu takip eden diğer dönemlerdeki Müslümanlara da Selefe nispet olarak Selefi denir. Selefi Salih'in akidesinin uyulmaya en layık, oluşu, en, en layık oluşunun nedendir? Çünkü Genelde tüm Müslümanların özelde ve alimler ve davetçilerin saflarını birleştirmenin yegane yolu bu akideye sahip olmaktır. Selef itikadının dayanağı, Yüce Allah'ın vahyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve sahabi-i kiramdan oluşan ilk Müslümanların yoludur. Bunun dışındaki bir birlikteliğinin akibeti Müslümanların bugün şahit olduğumuz ayrılık ve başarısızlık hallerinden başkası olamaz.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 İnsan aklının kusurlarından uzak olarak Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarına dayanır. Bu akide gayet kolaydır, anlaşılır bir akidedir ve nettir. Selef itikadını benimseyen kimseye şüphe, vehim ve şeytanların vesveselerinden uzaktır. Çünkü bu akideye inanan bir kişi bu ümmetin Resulün Sahabi kiramına kiramının gösterdiği yol üzerinde yürür. Selebi salihinin itikat usulü Eyle sünnet vel cemaat itikadı, ameli ve ahlaki konularda Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayı sünnetinden dayanak edindikleri sabit ve açık usullere göre hareket etmişlerdir. Eyle sünnet, dinin ana esaslarına dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından açıklanan kaidelere bağlıdır. Dini konularda kimsenin kendi görüşlerine göre icatlarda bulunup onu dinden bir şey olarak takdim etme hakkı yoktur. Eyle sünnet, şerri'n aslara sarılarak bidatlerden kaçılmıştır. Eyle sünnet ve cemaat dinin ana esasları olarak bağlı olduğu asıllar şöyledir: İmanın şartları, Allah'a, meleklerine. Allah'ın Resullerine indirdiği kitaplara, gönderdiği elçilere, peygamberlere, ahiret gününe iyi ve kötü yönleriyle, hayrı ve şerriyle kadere inanmaktır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Asıl iyilik o kimsenin iyiliğidir ki Allah'a, ahiret gününe, kitaplara ve peygamberlere inanır. Bakara suresi ve yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Peygamber ve müminler Rabbi tarafından peygambere indirilerine iman etmişlerdir. Onların hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmişler. Allah'ın peygamberlerinin hiçbirini diğerlerinden ayırmayız demişlerdir. Bakara suresi ve şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki biz her şeyi belli bir kaderle yarattık. Kamer suresi İmanın tarifi. İman, kalp ile inandığını dil ile söylemek, yaptığın amellerle de onu doğrulamaktır. Allah'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekle artar ve onlara isyan etmekle azalır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri onları okunduğu zaman imanlarını artırır ve sadece Rabblerine güvenirler. Onlar namazlarını dost doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah'ın yolunda harcarlar. İşte gerçek müminler.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 ondan başkasına adak adamadan, tevessülde bulunmadan, ondan başkasından uluhiyeti hak edecek şekilde korku duymadan ve ümit etmeden uluhiyeti ile alakalı konularda kulluk etmelidir. Bunun yanı sıra, kendisine ait isim ve sıfatlarında ise tevilsiz, manasını saptırmadan, teşbihsiz, yaratılmış herhangi bir şeye benzetmeden, teklifsiz, işte bu şekildedir demeden diyerek,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 İslamın şartlarından olan namaz, oruç, zekat, hac, Allah yolunda cihat etmek, Onun rızası için ilim talep etmek gibi vücut azaları ile yapılan işlerde iman kelimesinin içine girer. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Allah'ın ayetleri ona okunduğu zaman onların imanlarını artırır Enfal suresi) ve şöyle buyurmuştur: İmanlarına iman katmak için müminlerin müminlere kalplerine huzur ve sukuynet indiren odur. Fethi Suresi İman kulun yapmış olduğu ibadet ve taatlerde artar ve yine ibadet ve taatlerindeki eksiklikle azalır. Günahlar imanın azalmasında oldukça etkili bir rol oynar. Eğer işlenilen günah büyük şirk ya da küfre götüren bir şey değilse o zaman imanın kemaleti kaybolur, güzelliği ve saflığı bozulur ve zayıflar. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, affetmez. Bunun dışındaki her şeyi dilediği kimse için affeder. Nisa suresi. Ve şöyle buyurmuştur. Onlar söylemediklerine dair Allah'a yemin ettiler. Halbuki onlar kendilerini kâfirliğe götüren sözü söylediler ve Müslüman olduktan sonra küfre girdiler. Kafir oldular. Tövbe suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Zina eden, zina ederken hırsız, hırsızlık yaptığı sırada, içki içende, içki içerken iman üzere değildir. İmanın birinci şartı Allah'a iman. 1. Gerçekleştirilme şekli. Allah'a imanın gerçekleştirilmesi şöyle olur. Birinci olarak bu evreni yaratan, ona sahip olan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 Allah her canlının hayattayken yerleştiği, ölümünden sonra da konulacağı yeri bilir. Her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır. Hud suresi Ve yine Allah şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki yaratmak da ve emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf suresi İkinci olarak Allah'ın en güzel isimlere ve en kami sıfatlara sahip olduğuna, bu isim ve sıfatlarda tek olduğuna ve ortağının bulunmadığına inanılmalıdır. Yüce Allah bu isim ve sıfatların bir kısmını kitabında ve son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde belirtmiştir. Eksiklik ve noksanlıklardan uzak olan Yüce Allah şöyle buyurmuştur. En güzel isimler Allah'ındır. Allah'a bu isimlerle dua edin. Onun isimlerini değiştirmeye, manalarını bozmaya çalışanları terk edin. Onlar ileride bu yaptıklarının cezasını göreceklerdir. Araf suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Allah Celle Celaluhu'nun 99 tane ismi vardır Kim bunların hakkını vererek sayarsa cennete girer O tektir ve tek olanı sever Bu itikat, inanış iki büyük temel üzerine bina edilmiştir 1- İspat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 Çünkü bu sıfat, yaşama sıfatı devamlı ve eksiksiz bir biçimdedir. Bu sıfat içlerinde kemalete, kemalata ait her türlü özelliği barındırır. Allah'ın hiçbir sıfatı yokluk, yoktan var olma ya da kaybolam, kaybolmak veya yok olmak, sonradan zuhur etmek gibi mana olarak eksiklik ifade eden bir özelliğe sahip değildir. Bunlar mahlukata ait sıfat ve özelliklerdir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah, kendisinden başka hakkıyla tapılacak bir ilah olmayan, daima diri ve yarattıklarını koruyup idare edendir. Onu ne uyuklama, ne de uyku tutar. Bakara suresi. 2. Nefi. Yüce Allah, uyku, zayıf düşme, cahillik, zulmetmek ve benzeri gibi eksiklik ve noksanlık belirten bütün sıfatlardan ve yakıştırmalardan biridir, münezzehtir, uzaktır. Muhakkak o, Yarattıklarından hiçbirine benzemez, o bundan biridir, münezzehtir, uzaktır. Allah'ın ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah'ın hakkında nef ettikleri, uygun görmedikleri, her sıfatın, her özelliğin aynı şekilde nef edilmesi gerekir. Çünkü Yüce Allah kendisinden, kendisinden nakıs, eksik sıfatları nefyetmiş. Buna karşılık bunların zıttı olan kamil sıfatları ispat etmiştir. O uyuma ve dalgınlığı nefiyetmiş, bunun kamil manada zıttı olan diriliği el hayyu ise kendisi için ispat etmiştir. Zira uyku ve dalgınlık kamil manada diri olmanın zıttıdır. Yorgunluğun, loğup, kamil manada kadir olmanın el kadir olmanın zıttı olduğu gibi. Yüce Allah için her sıfat ispat. Edildiğinde o sıfata dair kemalat da Allah için ispat edilir ve nakıslık, eksiklik ise Yüce Allah'tan nef edilir. Yüce Allah yaratılmışlara benzemekten nef edilir. Onun sıfatlarına bu şekilde iman etmek her Müslüman üzerine farzdır. Bu şekilde iman etmesi gerekmektedir. Allah'ı bütün eksik sıfatlardan tenzih etmek, uzak kılmak bu şekilde olmalıdır. Çünkü Yüce Allah kamildir, geri kalan her şeyin noksandır, eksiktir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur ''O'nun herhangi bir benzeri yoktur ve O çokça ve her şeyi işiten ve görendir.'' Şuara suresi Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur ''Rabbin kullarına karşı asla zulmedici değildir.'' Fusulet suresi Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur ''Göklerde ve yeryüzünde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz.'' Hatır Suresi Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur Senin Rabbin unutucu, unutan değildir Meryem Suresi Şüphesiz biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri altı günde yarattık da Bize hiçbir yorgunluk loğup dokunmadı Kaf Suresi Allah'ın isimlerine, sıfatlarına ve yaptığı fiillere iman etmek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 Kulluk denir. Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen hiçbir kimse mevcut olmayan varlığa, bulunmayana ibadet ederler. Allah'ın yaratılmış herhangi bir şeye benzeten ise sanki bir puta, sanem ve sen tapar. Müslüman bir şahsiyet ise tek olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin ona ihtiyaç duyduğu doğurmamış ve doğrulmamış ve bir de olmayan Allah'a ibadet eder. Allah'ın güzel isimleri ispat edilirken şu gelen hususlara dikkat etmek gerekir. 1- Herhangi bir çoğaltma veya eksiltmeye gidilmeden Kur'an ve sünnete geldiği gibi bütün güzel isimleri iman etmek gerekir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. O öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hakkıyla tapılacak hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır, mülk O'nundur, eksik ve noksan sıfatlardan münezzehtir, selamet verendir. Emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, her şeyden üstündür, istediğini zorla yaptırır, büyük olandır, mütekebbir olandır. Allah müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir, beridir. Haşır suresi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de şöyle geçmektedir. Resulullah Burayı de el eslemi radiyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 Onlar da Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. O da nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki o Allah'ın en büyük ismiyle Allah'a dua etmiştir. O öyle bir isimdir ki kim onunla dua ederse Allah onun duasını kabul eder ve istediğini verir. 2. Sadece Allah'ın kendisine isim verebileceğine, başka birisinin ona isim veremeyeceğine ve onun zatını bu isimlerde övdüğüne, bu isimlerin yaratılmamış, sonradan ortaya çıkmamış olduğuna iman etmektir. 3. Allah'ın isimleri hiçbir şekilde eksiklik ve noksanlık bulunmayan, kemallik noktasında zirveye ulaşmış manalar içerisinde barındırır. Bu manalara, Allah'ın isimlerine iman etmek farzdır, vaciptir. 4.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 Çokça işiten, her şeyi işiten ismini şu gelen hususları gözlerinde bulundurarak örnek olarak ele alalım. A. Semi ismi, Kur'an ve sünnette geçtiği için Allah'ın bir ismi olduğuna inanılır. B. Bu ismi kendisine Allah'ın verdiğine, bu ismi Allah'ın telaffuz ettiğine ve kitabında inan, indirdiğine inanılır. C. Semih, insanın çokça her şeyi işiten, işitme sıfatının içinde bulunduğuna, bu sıfata sahip olduğuna inanılır. Semih isminin çokça her şeyi işiten, işitme sıfatının içinde bulunduğuna, bu sıfata sahip olduğuna inanılır. İşitme Allah'ın sıfatlarından biridir. D. Semih isminin delalet ettiği işitme sıfatına her türlü gerekli saygı gösterilir Manası bozulmaz ve değişikliğe uğratılmaz ya da iptal edilmez. He, Allah'ın her şeyi işittiğine, onun işitmesinin bütün sesleri kapsadığına inanılır. Bu inanç üzerine bina olarak Allah'tan korkulur, sakınılır ve onun bizi gözetlediğine iman edilir. Bilinir ki Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Allah'ın sıfatlarını ispat ederken şu hususlara dikkat edilir. Kur'an ve sünnette varit olan Allah'a ait her sıfat gerçek manası üzerine bırakılır ve değişikliğe ya da manasını iptale gidilmez. Allah'ın bütün sıfatlarının eksiklik ve noksanlıktan uzak olduğuna, bu sıfatların hepsinin en kamil bir şekilde olduğuna tam bir şekilde inanılır. Allah'ın hiçbir sıfatı yaratılmışların sıfatına benzetilemez. Muhakkak ki Allah'ın fiillerinde ve sıfatlarında bir benzeri yoktur. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onun herhangi bir benzeri yoktur ve o çokça her şeyi işiten ve görendir. Şura suresi. Kulların hiçbir şekilde Allah'ın sıfatlarının nasıllığını, keyfiyetini bilmeyeceklerini, kendisinden başkasının bu sıfatlar hakkında bilgisi olmadığına ve bunu hiçbir yaratılmış için yol olmadığına tam olarak Kanaat getirilmelidir. Bu sıfatların gerektirdiği ahkama ve bunun üzerine bina edilen fiiller ve sonuçları iman etmek gerekir. Çünkü sıfatları iman bir hukulluktur. Bu zikredilen hususların daha iyi anlaşılması için Allah'ın istiva sıfatını şu gelen hususları göz önünde bulundurarak örnek alarak açıklayalım. 1- İstiva sıfatına Kur'an ve sünnete varit olduğu için Allah'ın bir sıfatı olduğuna inanılır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Rahman arşın tahtın üzerine istiva etmiştir. Taha suresi. 2. En layık olduğu şekilde istiva sıfatının Allah'a ait olduğuna inanılır. İstivanın manası Allah'ın tahtının üzerine hakikaten yükselmesi demektir. Ve bu onun celaline en uygun bir şekildedir. 3- Allah'ın tahtı, arşı üzerine istivası, mahlukların istivasına benzetilmez. Çünkü Allah'ın tahtına bir ihtiyacı yoktur. Ama mahlukatların, yaratılmışların, üzerlerine istiva ettikleri şeylere ihtiyaçları vardır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onun herhangi bir benzeri yoktur ve O çokça ve her şeyi işiten ve görendir. Şura suresi Yaratının istivasını nasılını düşünmek ve bu konu hakkında araştırma yapmamak gerekir. Çünkü bu gaybin bir meseledir ve istivanın niceliğini, keyfiyetini sadece yüce Allah bilir. 5- Allah'ın bu sıfatına inanç ise Allah'ın büyüklüğünün ve yüceliğinin ispatına delalet eden, onun yükselmesi, yücelerde olması hükmünün üzerinde kalpler ona doğru yönelir. Bu tıpkı secdedeki birinin...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 Allah'a ibadet etmeleri ve kendilerini Allah'ın yolundan saptıran, onun dışında ibadet edilen her şeyden, tavuttan uzaklaşmaları, sakınmaları için bir elçi peygamber gönderdik. Nahl Suresi Muhakkak ki her peygamber kavmine şöyle demiştir. Allah'a ibadet edin. Ondan başka sizin için bir ilah yoktur. Araf Suresi Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onlar dini sadece Allah'a has kılmak ve sadece ona ibadet etmekle bulunmakla emrolunmuşlardır. Beyine Suresi, Buhari-i Müslim'de şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz Radyalı An Anhu'ya Allah'ın kulları ve kulların da Allah üzerindeki haklarını biliyor musun dedi. Bunun üzerine Muaz Radyalı Anhu da şu cevap olarak şöyle söylemiştir. Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisini ortak koşmayana azap etmemesidir. Hakiki gerçek ilah.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 Tevhidin önemi şu gelen hususlarda açıkça ortaya çıkmıştır. 1- Tevhid, Allah'ın her şeyde, rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında birlenmesidir. Bu dinin amacı, başlangıcı, sonu, gizli ve aşikar olanıdır ve bütün peygamberlerin ortak davetidir. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Amin. 2- Bu tevhid sebebiyle Yüce Allah bütün her şeyi yap, yaratmış ve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 Saflaştırılması ile tevhid insanda sağlamlaşır Tasdiklenmiş olur İki kısma ayrılır Birincisinin yapılması vacip Diğerinin yapılması ise Menduptur Yapılması vacip olan Kısım üç şekilde olur 1. Tevhidin zıttı olan şirkten Arındırılması ile 2. Bidatlerden Tevhidin arındırılması ile bu da eğer bidat küfre götürüyorsa tevhidin aslına zarar verdiği için, eğer bidat küfre götürmüyorsa kemalatına zarar verdiği içindir. 3. Tevhide zarar veren ve ecrinden azaltan günahlardan tevhidin arındırılması ile olur. Yapılması hoş görülmüş, tavsiye edilmiş, yapılması mendup olan kısmının örnekleri şu şekildedir. 1. İnsan mertebesinde yani Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek olgunluğuna kemalete ulaşmak. 2- Yakin mertebesinde tam ve kesin bir inançla ibadet etmek olgunluğa kemalete ulaşmak. 3- Allah'tan başkasına halini şikayet etmeyerek sabırda bulunmak. 4- Allah'tan başka hiçbir kimseden bir şey istememek. 5- Bazı kullanılması mübah olan şeyleri Allah'a tevekkül ederek, kullanmamak, şifa için dua istemek, ateşle yarayı dağlamak gibi kendisine faydası dokunacak şeyleri yapmamak. 6- Nafile ibadetlerle Allah'a onun sevgisi için yaklaşmaya çalışmak bazı örnekleridir. Kim ki, tevhidini, kim ki tevhidini yukarıda geçtiği üzere sağlamlaştırırsa o büyük şirkten korunmuş ebedi cehennemde kalmaktan Emin olmuştur. Ve kim büyük ve küçük şirkten, büyük binahlardan korunursa, onun için dünya ve ahirete tam manasıyla bir güven vardır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah şirki, kendisine ortak koşulmasını affetmez, bağışlamaz, fakat bunun dışında her şeyi dilediği kulu için affedilebilir, Affedebilir ve bağışlayabilir. Nisa suresi. Ve yine şöyle buyurmuştur. Allah'a iman edip sonra bu imanlarına şirk bulaştırmayanlar var ya, işte onlar için güvenlik vardır ve onlar hidayet üzeredirler. En'am suresi. Tevhidin zıttı ise şirk, yani Allah'a ortak koşmaktır, üç kısma ayrılır. 1- Tevhidin aslını bozan, Allah'ın kesinlikle affetmediği büyük şirktir. Kim? Kim? Büyük şirk üzere ölürse ateş ebedi kalır. Kulun Allah'a olan ibadetinde ona bir ortak ve benzer koşması büyük şirktir. Tıpkı Allah'a dua ettiği gibi ona da dua eder, tevekkül eder, dilekte bulunur, umre yapar, Allah'ı sevdiği gibi onu sever ve korkar. Yüce Allah şöyle buyurmuştur, kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar, onun koyulacağı yer ateştir, zalimler için yardımda bulunacak hiç kimse yoktur. Maide suresi. 2. Tevhidin olgunluğunu, kemaliyetini bozan küçük şirk ise Allah'ın dışında bir şeye yemin etmek, gösteriş yapmak gibi büyük bir şirke götüren sebep olan her türlü vesile bu kısımdadır. 3. Kasıtlar ve niyetlerle bağlantısı olan büyük ve küçük şirk olabilecek gizli şirktir. Mahmut bin Lebit Radyogluğa Anhu'dan rivayet ediline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin üzerinize en çok korktuğum küçük şirktir. Dediler ki ya Resulallah küçük şirk nedir? Dedi ki riyadır gösteriştir. 2. İbadetin tarifi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 Onun için yapılan bu ibadette başka bir şeye pay biçilmemesidir. La ilahe illallah bu kelimenin manasıdır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur.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 Hiçbir Kimseyi Hidayete Erdirmez Zümer Suresi Ve Şöyle Demiştir Halbuki Onlar Dini Sadece Allah'a Halis Kılmak Ve Hakka Doğru etmekle Emrolunmuşlardır Ve Yine Suresi İkinci Esas Yapılan Amelin Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Tarafından Yapılmış Olması Ve Onun istediği Gibi Yapılmasıdır O Amelde Herhangi Bir Eksiltmeye Veya Fazlalaştırmaya Gidilmemesi Gerekir bu, Enne Muhammed'in Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir kelimesinin manasıdır. Eksikliklerden beri olan Yüce Allah şöyle buyurmuştur, Ey Muhammed de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Ali İmran Suresi ve yine şöyle buyurmuştur. Peygamberin size verdiğini alın ve sizi nehyettiğinden de sakının. Haşır suresi ve şöyle buyurmuştur. Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem seçip sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamıyla boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. Nisa suresi.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 Allah kulun kendisine, üzerine farz kıldığı ibadetleriyle yaklaşmasını sever. Kul ne kadar fazla nafile ibadet yaparsa o kadar çok Allah'a yakınlaşır. Bu da onun Allah'ın fazlı ve rahmeti ile cennete girmesine sebep olur. Eksikliklerden münezzeh olan Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O aşırı gidenleri sevmez. Araf suresi 3- Allah'ın tevhidine, birliğine dair deliller. Allah'ın birliğine şahitlik eden birçok delil vardır. Kim dikkatle düşünür, aklını kullanırsa Allah'ın uluhiyetinde, rubi, rubiyetinde, İslam ve sıfatlarında birliğine delalet eden birçok delil görür, yakîn olarak inanır. İşte bu delillerden bazıları örnek olarak şunlardır. A- Kainatın bu denli büyüklüğü, ince yapısı, çeşitli mahlukatları ve üzerinde yürüdüğü hatasız ince nizamı Allah'ın tekliğine, birliğine delalet eder. Kim aklını kullanır? Ve iyice düşünürse bu kanıya varır. Göklerin, yerin, güneşin, ayın, insanların, bitkilerin ve cansız varlıkların yaratılışını düşünen kimse, yakın olarak bir kamil yaratıcı olduğuna, isim ve sıfatlarında tam bir kemalete sahip olduğuna inanır. İbadetin sadece ona yapılacağına, sadece onun bunu hak ettiğine kanaat getirir. Eksikliklerden beri olan yüce Allah şöyle buyurmuştur.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 Ve Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Göklerin ve yerin yaratılışı, farklı farklı lisanlarınızın ve renklerinizin oluşu onun varlığına delalet eder. Şüphesiz ki bunu da bilenler için alınacak dersler vardır. Rum Suresi B Allah'ın nebilerini çeşitli şeriatlerle göndermesi, onları çeşitli mucizelerle desteklemesi, birliğine, tekliğine ve sadece ona ibadet edilebileceğine birer delil teşkil eder. Yüce Allah'ın kulları üzerine indirdiği hükümler, yarattığı kulların neye ihtiyaçları olduğunu, neyin onlar için daha hayırlı olduğunu bilen bir Rabbin varlığına...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 Allah'ın birliğini kabul etmek üzere yarattığı fıtrat, onun varlığına, birliğine delalet eder. Fıtrat, insan nefsinde tabi bir şekilde bulunan, yaratanı tanıma, hakikati ve doğruyu kabul etme üzere kulun kendi öz benliğinde bulunan bir duygu bütünlüğüdür. Sonradan kesp edilemez, kazanılamaz. Kişi kendisine bir zarar geldiği zaman kendini yaratan Allah'a dönme zorunluluğunu hisseder. Bu şüphelerden, fıtratı bozan şeylerden korunmuş insanın halidir. Kul benliğinde, Allah'ın uluhiyetinde ibadet çeşitlerinin hepsinin sadece ona ait olması, isim ve sıfatlarında ve yapmış olduğu fiiliyatında birliğini ve tekliğini ikrar ve kabul eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gönderilmiş olan kanun ve hükümleri itiraz etmeden boyun eğer. Yüce Rabbim, Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! Yüzünü dost doğru olarak Allah'ın dinine,